3. Uygar Toplumun Yayılma Sorunu Bugün dünyaya hükmeden uygarlığın çekirdeği, palazlanma yeri ve zamanı konusundaki bilimsel tartışmalar yukarı ve aşağı Dicle-Fırat Havzası konusunda anlaşmaya yatkındırlar. Ağırlıklı olarak işlediğimiz son iki bölüm bu yaklaşımı paylaşır niteliktedir. Yorumlarımız çekirdek oluşum yeri olarak yukarı Dicle-Fırat Havzası'nın daha eteklerini göstermekteydi. Çekirdek mayalanması ve ilk fide halinin Sümer rahiplerince aşılılmasıyla uygar toplumun temeli atıldı. Unutulmaması gerekir ki, beş saniyelik bir cümleye sığdırdığımız bu anlamlı gelişme, pratikte binlerce yılın denenmeleri sonucu tutmuş ve kalıcılaşmıştı. Pozitivist sosyoloji, tanımladığımız eleştiriler pozitif sosyoloji değil. Emre Durkheim, August Comte, Karl Marx sosyolojisi. Zaman ve mekan boyutundan tümüyle kendini bağışık hisseder. Bahsettiği olay ve olguların yeri ve tarihi yoktur. Sözde deneysel ve olgusal bilim yaptığı iddiasındadır. Ne kadar zamansız ve mekansız analiz yaparsa o denli bilimsel davrandığını sanır. Adeta bu yönteme dört elle sarılır. Aslında bu yaklaşımın özünde modernitenin kendini zaman ve mekan olarak ebedi ve sonsuz göstermesi yatar. Tüm Avrupa merkezli bilim, felsefe ve sanatların böyle bir tutumu eğilimi söz konusudur. Tıpkı Tanrı'nın zaman ve mekandan münezzeh olması gibi, bu çağdaş rayipler Avrupa uygarlığının ideolojisini kurguladıkları için de yaptıkları bilimin sınırsızlığı ve zamansızlığı konusunda emin ve rahatlarlar. Zaman ve mekan sıkıştırmasından ne kadar kaçılırsa, bilimsel postu o denli kurtardıklarını sanırlar. Bu, her dönem paradigmacıların sıkça içine düştükleri bir hatadır. Çok iyi bilmekteyiz ki, zamanın ve mekanın etkisini taşımayan tek bir olgu, olay, kurum, eylem, kişilik ve toplum yoktur. Zaman ve mekan boyutunu esas alan yöntemin kabul edilmesi, yorumun anlam gücünü arttırır. Toplumsal bilimler alanında tarihsellik şimdidir. Şimdi ise, tarihtir. Aradaki fark daha çok biçimsel, çok az özseldir. Ben, Fernand Braudel'den hiç okumadan, özellikle süre kavramları olmadan anlamlı bir sosyoloji kuramacağımızı temel yöntem belirlemiştim. Bunu mekan içinde vazgeçilmez bir yöntem unsuru olarak değerlendirmekteyim. Savunmalarım amatörce de olsa bu anlayışın güçlü uygunlaşını sergiler. Tüm çözümlemelerimde aynı izleri görmek mümkündür. O halde, neden yöntem konusunda çok hassas olan Avrupa bilimcileri, benim gibi bir amatör kadar mekan zamandan bu denli habersiz veya kaçış tutumu içindedirler. Bunun gerçekçi izahı, Avrupa merkezcilik ve evrenselliğidir. Bu özellikleriyle kaba bir metafizikten kurtulamadıkları veya bizzat böylesi metafizik bir toplum inşa ettiklerine dair inanç ve misyonlardır. Halbuki, tarih ve mekanı sosyolojiye dahil etmek, gerçekleşecek olan yaşamın nasıl akıp yol aldığını, kendimizin tarihte ve şimdi de ne olduğumuzu anlamamızı sağlar. Eğer, tarih ve şimdi birbirine çok yakınsa, yine mekanlar bir merdiven basamakları gibi peş peşe birbirlerini tamamlıyorlarsa, o zaman insanlığın bir bütün olduğunu hiç kavimler, dinler, devletler, uluslar, İttifaklar, birleşmiş milletler, enternasyonaller olmadan da zaten birliğini ve bütünlüğünü yaşadığını daha iyi yorumlayacaktır. Demek ki sözde birlik arayan kurumlar tam tersini gerçekleştirenler oluyor. Uygar toplum garip bir oluşumdur. Söylediği her şeyin tersinin doğru olması gibi bir özelliği vardır. Şaşırmamak için o halde uygar toplumu hep tersten okumalıyız. Bu girişi daha çok uygarlığın mekansel ve zamansal yayılının nasıl yorumlanması gerektiğine dikkat çekmek için yaptık.